Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki bir hafta aradan sonra yeniden bizleri buluşturdu. Allah kendisinin memnun olacağı ...birliktelikleri inşallah hayatımızda çoğalsın. Razı olacağı... ...memnun olacağı... ...taltif edeceği... ...inşallah takdir edeceği... ...ameller hayatımızda ziyadeleşsin. Yorucu, yoğun... ...bazen sevindirici, bazen de üzücü bir haftayı... ...geride bıraktık. Olan oldu artık. Olanları konuşmanın bir alemi yok... Ben şöyle bir ortamdan sizi bir Medine'ye götürmek istiyorum. O güzel iklimde bir kendimize gelelim. Bizi kendimize getirtir inşallah. Ashabın aleyhissalatü vesselamla olan bir sohbetine biz de bir iştirak edelim. Oradan bazı mesajlar alalım inşallah. Ondan sonra gelip bugün asıl meselemizi... Bu ön bilgi çerçevesinde anlamaya kavramaya çalışalım. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de oturuyor. ashab i kiram efendilerimiz de nasıl ki bir annenin etrafında çocuklar kümelenir, onlar da öyle kümelenmiş bir vaziyette oturuyorlar. Ve başlarında bir kuş varmışçasına Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek dillerinden çıkacak kelimelere, ...kitlenmiş bir haldeler. O günkü... ...sohbetin konusu cennet. Sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz cenneti anlatıyor. Cennette... ...şöyle nimetler var. Şöyle mükafatlar var. Allah şöyle şöyle... ödüller verecek. Öyle şeyler verecek ki... ...ne göz görmüş... ...ne kulak işitmiş... ...ne hayaller erişmiş... Nasıl tasvir edersek edelim aslını değil kopyasını tasvir ederiz diyerek bazı ayetleri de okuyarak bir şeyler anlatıyor. Sözün bir yerinde Bedevi sahabilerimizden birisi artık biliyorsunuz Bedevi kelimesinin ne anlama geldiğini başlarımızın tacıdır. Onlar da birçok meçhul olan meselenin malum olmalarına vesile olmuşlardır. Çekinerek şöyle bir soru... ...sormak istiyor Efendimiz'e... ...diyor ki... ...ya Resulallah... ...bu kadar saydın cennette... ...at var mı cennette... ...biz ata binebilecek miyiz... ...Efendimiz tebessüm ediyor... ...var tabi diyor... ...öyle atlara bineceksiniz ki... ...istediğiniz yere... ...istediğiniz anda... ...sizi götürüp getirecek... ...seviniyor... ...o bedevi sahabi Efendimiz... Yerine otururken yanındaki diyor ki acaba deve de var mı? Bedevi insanlar dünyaları attır, devedir, çöldür, topraktır ama samimidirler ama farklı bir halleri vardır. Tabi o soruyu ilk soran sahabe efendimiz cesaret edemiyor ikinci soruyu da sorsun. Efendimiz onları kendi aralarında konuşuyor görünce. Ne konuşuyorsunuz diyor aranızda. O sorunun sahibi yani deveyi soran diyor ki Ya Resulallah ben de şunu sormak istiyorum. Acaba deve var mı cennette? ve vesselam Efendimiz bakıyor ki iş uzayacak. Deve de var deyince bu sefer birisi devenin sütünü soracak. Biri başka bir şey soracak. Orada şu sözü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah seni cennete koyarsa Orada canının her çektiğini, gözünün her hoşlandığını karşında bulacaksın. Tirmizinin cennet babının 11 numaralı hadisi. Canının her çektiğini, gözünün her hoşlandığını karşında bulacaksın. Allah bize de inşallah nasip eylesin. Aynı an mı? Başka bir an mı bilemiyoruz. Şimdi Bukhari'den bir sayfa aktaracağım. Olayı da aktaran Ebu Hureyre'dir. Efendimiz yine cennetten bahsediyor. Dedim ya bilemiyoruz aynı meclismi ama başka bir gün de olabilir. Anlatıyor anlatıyor Efendimiz. O anda sallallahu aleyhi ve sellem olacak bir hadiseyi de haber veriyor. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın bildirmesiyle ileride cennette cehennemde olacak bazı hadiste, hadiseleri bize bildirmiştir. Diyor ki Efendimiz bir adam cennette o kadar nimetin içerisinde olmasına rağmen bir gün Rabbisinden şöyle bir talepte bulunacak. Allah'ım diyecek müsaade eder misin ben cennette ziraatla uğraşayım. Yani ekeyim, biçeyim, toprakla haşır neşir olayım. Rabbimiz ona diyecek ki, sen diyecek istediğini burada buluyorsun. Bu kadar nimetlerin içerisinde ne yapacaksın ziraatla uğraşmayı? Diyecek ki, ya Rabbi ben onu seviyorum. Tarımla uğraşmayı, ziraatla uğraşmak hoşuma gidiyor. Rabbi de ona izin verecek. O da başlayacak ekmeye, ektikçe de farklı bir mahsul kaldıracak... Dağlar gibi hadiste öyle aktarılıyor dağlar gibi mahsul kaldıracak. Sonra Rabbisi ona diyecek ki ey Adem oğlu, senin gözün doymaz ama al bakalım bunu diyecek. O anda bedevilerden birisi ayağa kalkacak ve şunu söyleyecek. Ya Resulallah diyecek böyle bir hali isteyecek sahabi bizim içimizde olsa olsa ya Kureyş'tendir ya ensardandır biz bedeviler cennete girsek iş yapmayı mı isteriz neyse zaten gelsin deriz cennette de rahat durmayacak iş yapacak adamlar ya Kureyş'tendir ya ensardandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir tebessüm ediyor öyle bir gülüyor ki o sözlere o andaki o meclis bir bambaşka hale bürünüyor. Şimdi buradan bu iki rivayetin üzerinden çok şeyler alınır da sadece bir nokta üzerinde ben sizi yoğunlaştıracağım. Sohbet dediğimiz ruhların gıdası olan o azık ashabı kiram efendilerimizin dünyasında böyle bir haldeydi. Onlar sohbetle yetiştiler İnşallah biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci bir husus sallallahu aleyhi ve sellem. Cenneti onların nazarına veriyor dünyada iken cennet anlatılıyor bazen başka sayfalarda da cehennem anlatılıyor. Bunun mesajı nedir dünyadasın ama ahirete yönelik çalış ahiret öncelikli ol asla dünyevileşme batağına batma ahireti unutursan eğer yok olursun mahvolursun rezil olursun rüsvay olursun. Bunu bil ki ona göre yürüyesin diyor aslında bu sözleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse eğer dünyada zalimler çoğalmış Allah aşkına ne yazar? Zalimler için yaşasın cehennem diyebileceğimiz bir karşılık var karşıda. Dünyada mazlumlar ağlıyormuş her gün bir taraftan feryadu figan yükseliyormuş. Evet yüreğimiz yanıyor. Ama mazlumlar için vaat edilmiş bir cennet var. Öyleyse eğer biz bu vaatlerin karşısında şu halde olmalıyız. Ellerimizi her an dua için açmalı. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennete al. Bizi zalimlerle beraber kılma. Bize zulmü, zalimi sevdirme. Zulmü alkışlattırma. Bize feraset, basiret ver ki Dostu düşmanı birbirinden ayırabilelim. Dili güzel olan münafıklardan bizi muhafaza eyle. Lisanı hoş olup ama kalbinde farklı mülahazalar takınanlara o sözleriyle bizleri aldatanlardan aldananlardan etme. Feraset ve basiret ver ki ebrarın yurdu olan o güzel yurtta iyilerle beraber olabilelim inşallah. Allah bizi de bu duanın içerisine katsın ve inşallah ebrarla beraber o iyilerin yuru, yurdu olan cennette buluştursun. Ahiretimizin azığı olan bir meseleyi konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Zor bir mesele insanın evlatla imtihanının ne kadar zor olduğu hepinizin malumu. Biz de meselenin ehemmiyetini bir şekliyle gündemimize alarak... İşin neticesinde sevinenlerden saadete erenlerden olma adına bu derslerden bir şeyler almaya çalışıyoruz. Geçen dersi hatırlarsanız işin öncesine teslimiyeti koyduk. Bu olmazsa olmaz dedik. Sonra nübüvvet medresesinde çocuk terbiyesi konusundaki ilk derse aslında başladık. O ilk ders Efendimizin örnekliğinde önderliğinde Taharetti ama taharet bizim anladığımız manada tek boyutu olan bir şey değil Üç boyutu olan bir şeydi ki biz hepsini burada biraz olsun anlamaya çalıştık Kısaca tekrar edeceğim sadece bir iki cümleyle Aklın zihnin düşüncelerin tahareti ile selim bir itikadın Duyguların tahareti ile mahremiyetin beden elbise ve mekan tahareti ile Nezafetin inşa edildiğini söyledik. Yani üç inşadan bahsetti aslında sallallahu aleyhi ve sellem taharet babında. Neydi? İtikadın inşası, mahremiyetin inşası, nezafetin inşası. Bugünkü dersimizde de çocuk terbiyesi meselesinde olmazsa olmaz iki azığı konuşacağız. İki önemli kavram üzerinde Durmaya çalışacağız zaten serlevhamız da böyle iki önemli azık diyoruz neden azık diyoruz yol uzun yola çıkmışsın eğer sen heybene bu iki azığı almazsan yolda perişan olursun azık bitti kaldın ortada ne yiyecek bir yiyecek ne de içecek bir su hiçbir şey yok çöl ortasında nasıl bir bedevi farklı bir hale girerse Allah korusun sen de ben de bu azığı almazsak Aynı konumda kalabiliriz aynı duruma düşebiliriz. Onun için babaysak evlassak özel manada da muallimsek işverensek bunları da söylemek gerekir. Çünkü bahsedeceğimiz konular onlarla da alakalı ama biz özel olarak babayla ile anneyle sınırlandıracağız. Ne isek rahi, altına Allah birilerini koymuşsa eğer. Yola çıkar çıkmaz iki tane azığımız olmalı ve son güne kadar da hiçbir zaman hayatımızdan çıkarılmamalı. Nedir o azıklar? Muhabbet ve merhamet. Çocuk terbiyesinin olmazsa olmaz iki kavramıdır bu. Muhabbet ve merhamet. Eğer olur da ve istenilen oranda o istenilen oran benim ya da senin söylemenle olmaz. Kimin söylemesiyle olur? Hayatın tek rehberi olan ve en kamil örnek olan sallallahu aleyhi ve sellemin söylemesiyle olur. Yoksa ben evlat olarak bazen işime gelir meseleyi farklı anlarım babama anneme karşı. Bazen çocuk olarak baba anne olarak da çocuğuma farklı bir şey olarak anlarım öyle değil. En ideal çizgiyi ortaya koyan sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede de muhabbet ve merhametin nasıl tesis edilmesi gerektiği noktasında bize çok önemli şeyler söylüyor. Öyleyse gelin şöyle bir hızlı bir biçimde gidelim biraz ben hızlı konuşmaya çalışacağım bundan da hızlı konuşacağım ona hazır olun bitirmem lazım bu konuyu mühim bir konu çünkü iki kavramı nübüvvet medresesinden öğrenmeye çalışacağız öncelikle muhabbetten sözün perdesini kaldıralım ki işin ilk azı o olmasından dolayı muhabbet bu meselenin tohumudur eğer gerçek manada tohum atılırsa toprağa mahsul verir yoksa eğer çocuk meselesinde yani bir baba olarak bir anne olarak eğer siz Muhabbeti azık olarak edinmemişseniz asla ve de asla bu manada çocuklarınızla doğru bir iletişim kuramazsınız. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizlerin gö göz aydınlığı, bir nimet, çok büyük bir nimet, emanet, değer ve kıymetini söyledik geçen derslerde. Ancak bizde şöyle bir problem var bazen sevgimizi yansıtma noktasında arızalar yaşıyoruz yoksa kim sevmez aklı başında anne ve baba evladını sevmez mi herkes sever az ya da çok özellikle bazılarında bu biraz daha farklı bir noktadadır orada da itidal çizgisi biraz farklı bir biçimde yukarıya doğru kaydırıldığı için biraz sonra o manada da gel aşağıya çok yukarıdasın diyecek nübüvvet medresesi bize ama her açıdan Muhabbet meselesi Allah'ın anne ve babaya evlatlarına karşı yüreklerine koyduğu hazır bir azıktır. Şimdi mesela bazen onlar ilgi de ilgili de ben size ilerleyen ders dönemlerde bir ders yapacağım. Bazı kardeşlerimizin şöyle imtihanı var ağır bir imtihandır Allah kendilerine bu manada çok büyük sabırlar ihsan eylesin. Çocuk. Yürüyen bir ayettir ne demek istiyorum söylemek istemiyorum o kelimeyi ama söylemek durumundayız anlaşılsın diye engellidir mesela bir kusuru vardır Allah onu öyle yaratmıştır onun için biz ona yürüyen ayet diyoruz doğru baktığınız anda Allah'ı hatırlarsınız onda nasıl bakarsanız o manada size çok farklı mesajlar verir bazı kardeşlerimizin bu manada imtihanları var. İmtihanının şiddeti çok ağır olanlar da var ama ben içinizden de bazı kardeşler biliyorum ki 30 senedir 40 senedir o çocuğunu sırtında taşıyor öyle bir hizmet yapıyor ki ona akıllara ziyan akıllara durgunluk nasıl yapıyor bunu nasıl o imtihanı beceriyor nasıl o sevgiyi kendinde buluyor İşte oradan anlıyoruz muhabbet Allah'ın ana babaya bu manada koyduğu hazır bir azıktır. Ancak dediğim gibi bazen bunu yansıtma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi? Kardeşler arasındaki hukuku belli etme adına biri birini severse dedi sevgisini izhar etsin. Sakın gizli tutmasın sevgisini dedi. Hatırlayın. Ebu Davud'da Enes bin Malik'in nakliyle geçen hadisi oturuyoruz diyor Efendimizle beraber bir meclisle birisi içeriye girdi. O kim, gelenin kim olduğunu da başka hadislerden öğreniyoruz. O gelen Muaz İbni Cebel Allah kendisinden ebeden razı olsun selam verdi bir miktar oturdu çıktı gitti. O gidince diyor arkasından içimizden biri dedi ki ya Resulallah vallahi ben onu çok seviyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hiç ona söyledim mi sevdiğini hayır dedi koş dedi koş ve ona çok sevdiğini söyle. O zat koştu Muaz Cebel'i yakaladı Muaz dedi vallahi seni çok seviyorum Muaz'a bu sözü söylediği zaman Muaz İbni Cebel de dedi ki beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin bu cevabı da aldı. Geldi bir daha peygamber aleyhissalatü vesselama ben Muaz'a sevdiğimi söyledim o da bana böyle söyledi deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok sevindi öyle bir yüzünde güller açacak kadar hoşnutluk üzerinde belirdi ki Enes bin Malik diyor hepimizde memnun olduk yani sallallahu aleyhi ve sellemi memnun edecek bir şey öğreniyoruz bakın burada bu sadece o günün dünyasına az bir şey değil birbirimizi seviyor muyuz? Söylediğimiz zaman bilelim ki efendimizin o mahzun ve çesine bir tebessüm düşürdük. Biz o sözümüzle, o halimizle onu sevindirdik. Onun için hep bu manada birbirimize sevdiğimizi ve sevgimizi beyan edelim. Peki bu sadece kardeşler arasında geçerli bir mesele mi? Hayır. Hatırlayın ne dedik? Kurulan bir bağ Yeni bir bağ kurulduğu zaman iptal olmaz. Kurulan bir bağ, yeni bir bağ kurulduğu zaman onun üzerine bina edilerek devam eder. İki Müslüman birbirinin kardeşi, birbirinizi tanımıyorsunuz. Bir müddet sonra dost oluyorsunuz, kardeşlik var, dostluk üstünde. Bir müddet sonra onlardan birisiyle hısım oluyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz, onun üstünde. Bir müddet sonra Allah size bir çocuk nasip ediyor, o çocuk da sizin mümin kardeşiniz. Çocuk evet sizin evladınızdır ama netice itibariyle aynı iman ailesinin mensubu olduğumuz için o çocuk da bizim bu manada iman kardeşimizdir. Ne diyor o zaman sallallahu aleyhi ve sellem burada bize? Sevgiyi izhar ettirin. Sakın ha bunu yüreğinizde saklamayın. Seviyorsanız bu sevginizi bir şekliyle Söyleyin, söylemekten korkmayın. Çünkü sevgi dediğiniz şey harcandıkça biten bir şey değil. Harcandıkça çoğalan bir şey. Allah sevgiye böyle bir bereket vermiş. Harca harcaya bildiğin kadar her iki artıyor. Yine başkalarına da kalıyor. Zannetme ki ben bunu fazla seversem, şuna verirsem evdekilere kalmaz. Yok ona da kalır. Evdekilere de fazlaca ver başkalarına da kalır. Allah sevgiye böyle bir bereket ihsan etmiş. Onun için bu manada sevginin çoğaltılması üretilmesi noktasında elinden geldiğince sen üst çizgileri zorla çocukların içinde aynısını yap. Şimdi Efendimizin hayatına bakın seviyor mu çocuklarını inanılmaz bir boyutta söylüyor mu çocuklarına sevdiğini? Hem de kaç kez ben anlattığım için tekrara girmeyeyim ama Hazreti Hasan'ı Hazreti Hüseyin'i Ümame'yi evinde olan diğer hanımlardan olan çocukları Ömer İbni Ebi Seleme'yi Zeynep Binti Ebi Seleme'yi Enes bin Malik'i Zeyd bin Harise'yi oğlu Hüsame'yi nasıl sevdiğini biz sayfalar dolusu rivayetle okuyoruz. O sevginin bir anına şahit oluyor. Akra İbni Habis isimli bedevi liderlerden biri. Efendimizin karşısına geliyorlar Hasan ile Hüseyin cennet gençlerinin efendileri kurban olduklarımız. Efendimiz alıyor, öpüyor, kokluyor, seviyor, bağrına basıyor. Akra İbni Habis diyor ki ya Resulallah bu ne böyle? Benim 10 tane çocuğum var daha bir tanesini öpmüş değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e Allah senin yüreğinden şefkati almışsa ben ne yapabilirim ki? Sen bu şefkatten mahrumsan ben artık sana ne söyleyebilirim ki? Merhamet et ki merhamet bulasın diyor. Müslim'de geçen bir hadistir bu. Dolayısıyla Efendimiz bakın bu rivayetin üzerinden de sevginin yansıtılması adına söylediğini söylüyor. Şimdi bizim eskiden Anadolu'da Özellikle mesela bizlerin babaları Allah hepsine uzun ömürler versin. Vefat edenlere rahmet eylesin. Onlar bizim başlarımızın tacı. Onlar olmasaydı biz birçok şeyi öğrenemezdik. Gerçekten bize çok şey öğrettiler. Bazı cahiller kendi babalarının inançlarına atalar dini diyorlar. Allah onları da ıslah etsin ben onlara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sanki cahiliye Arapları içerisinde yaşanmış dindar babasına Müslüman babasına Cahiliyedeki kavramları kullanıyor o da ayrı bir sapma ondan uzak durmak lazım bizim babalarımız elhamdülillah Müslümandır bazı hataları eksikleri olsa da başlarımızın tacıdır başlarımızın üzerlerinde yerleri vardır hep bu noktada bu çizgide olmak gerekir onlar yaşadıkları ortam gereği özellikle Anadolu'da içinizde yaşça büyük olanlar iyice bileceklerdir. Sevgiyi izhar ettirmiyorlardı eğer seversem diyordu çocuk şımarır eğer seversem yüzden gözden çıkar onun için ben öylelerini bilirim ki 30 yıl 40 yıl babasıyla yan yana ama babası bir öpücü kondurmamıştır başına böyleleri var içimizde ben bir defa Erzurum'da yaşı çok ilerlemiş bir amcaya söyledim bunu dedim bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımını yanında gezdirirdi. Çocuklarına da böyle sevgiyi gösterirdi. E sen şimdi geziyorsun teyze hanım 3 metre senin arkandan geliyor. Çocuklarına da bunu yapmıyorsun. Bana şöyle bir şey söyledi ben o noktayı kaçırmışım. Evladım dedi doğru diyorsun da biz öyle bir zeminde yetiştik ki cihan harbinde onlarca insan aramızdan kayboldu şehit oldu gitti geriye dul kadınlar ve yetim çocuklar bıraktılar biz onlar üzülmesin dullar üzülmesin diye yan yana gezmedik hanımlarla yetim çocuklar babasız kaldıkları için üzülmesinler diye biz evlatlarımızı sevmedik onların yanında e elini ayağını öpeyim dedim ben senin ben ne yapayım işte Anadolu irfanı bu ben onun için buna hayranım o hal Tabi değişti şimdi farklı bir haldeyiz. Şimdi sünnet üzere bu meseleyi tekrar ele almak durumundayız. Eğer yakın akrabalarımızın içerisinde yetim çocuklar dul hanımlar varsa yine bu manada aslında hassasiyet göstermek güzel bir şeydir. Ama genel anlamda çocukları bundan mahrum etmek başka sıkıntılara sebebiyet, sebebiyet veriyor. Size bir babanın. Oğluna yazdığı mektubun ilk paragrafını okumak istiyorum. Baba kim oğul kim söylemeyeyim dinleyin mektubu arkasından bu muhabbet meselesinin asıl yolumuzun rehberleri olan alimlerde nasıl aslında sünnet üzere yürüdüğünü daha iyi anlayın. Bakın ne diyor hem oğluna hem gelinine geline de düşman değil gelinin de dahil ediyor ama benim okuyacağım kısımda sadece oğluna hitap cümleleri var. Diyor ki izzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, diyanetli, siyanetli, siyanet biliyorsunuz korunmuş temiz pak demek. Yarigarim. Ne demek yarigar mağaranın yoldaşı Allah Resulü için kullanılsa kim aklınıza gelecek? Hazreti Ebubekir oğluna bunu söylüyor yarigarim mağaradaki yoldaşım sırrım ve oğlum Fehim Esseyyid İsmail Efendi huzuruna babanın evladına bir mektubu bu gül desteği dua Sümül besteyi Sena ihtasi ile pürsüşi hatırı yani hatırla, hatırlarınızı sorar, latifeleri cümleye takdimden sonra mübarek didelerin buz edip mübarek gözlerinden öpüp hüdayi müteal hazretlerinin hafız ismine emanet veririz. Siz bir evlat olsanız babanızdan böyle bir mektup alsanız. Taş olsa erir taş olsa erir bu nasıl bir muhabbettir nasıl farklı bir biçimde o muhabbeti yansıtmaktır görüyorsunuz değil mi? Ve bunun gibi 3-4 tane mektup okuyoruz biz bugün kaynaklarımızda biraz sonra ismini vereceğim o büyük insanın kim bu insan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri oğluna yazıyor Fehim Es-Seyd İsmail'e yazarken de ifadeler böyle. İşte budur muhabbetin yansıtılması ve bu istenir. Yansıttığınız oranda siz bu manada çocuklarınızda muhabbet adına o tohumu attığınız için meyveler de inşallah tomurcuklanacak ve farklı bir boyuta gelecektir. Unutmayın benim aziz kardeşlerim sevgi çocuğa şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tesirini kıran en önemli iksirdir bir daha söylüyorum cümlemi cümlemin dayanağı da bir hadis sevgi çocuğa şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tesirini kıran en önemli iksirdir aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün sahabeye şunu söylüyor ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım sahabe dehşete kapılıyor Şeytanın ortak çıkması demek yani şeytanın telkinleri altında kalmaları demek. Dehşete kapılıyor sahabe ve soruyor diyor ki ya Resulallah böyle olmaması için şeytanın tesirini nasıl kırabiliriz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor iki şeyle onlara sevgiyi ve hayayı talim ettirerek eğer sevgiyi ve hayayı talim ettirirseniz şeytanın onlar üzerindeki telkinini kırabilirsiniz ama bundan mahrum bırakırsanız o boş bıraktığınız yeri şeytan ve şeytanlaşmış insanlar dolduruyor ve o da onları Allah korusun yanlış şeylere sevk ediyor peki burada sorulması gereken soru şu nasıl çocuklarımıza muhabbeti talim ettireceğiz hangi kitabı okutursak muhabbeti öğretmiş oluruz Hangi okula medreseye gönderirsek çocuklarımız bir şekliyle muhabbet talim ederler. Hangi hocanın yanında ders alırlarsa bu manadaki ihtiyaçlarını giderebilirler. Soruyu uzatın. Bunların hiçbirisi değil aziz kardeşlerim. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemden öğreneceğiz. Zaten derdimiz o medreseden öğrenmek sorunların çözümlerini. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman bin Ebubekir genç bir sahabidir. Kendinden yaşça büyük olan sahabilere bazen şahit olmadığı meseleleri sorarak öğrenen meraklı bir isimdir. Bir gün soruyor yaşça büyük olan sahabi efendilerimize. Diyor ki size Resulullah'ın sevgi adına söylediği bir sözü ulaştı mı? Sevgi Nasıl Efendimizin dünyasında tarif edildi ya da bu manada neler anlattı var mı bu konuda bilgiler? O sahabi efendilerimiz ismi belli değil ama Bukhari'nin edebül müfredinde geçen bir rivayet bu. O soruya muhatap olan sahabi efendimizin söylediği söze dikkat edin. Diyor ki biz Resulullah'tan şunu duyduk o dedi ki sevgi verasetle kazanılır. Bilmem anladınız mı? Sevgi verasetle kazanılır. Yani ne demek? Ana babada varsa eğer evlatlara da sirayet eder. Mal, mülk neyse veraset budur. Miras bırakılan şeyler. Şeker hastalığı da mesela ana babanın mirasıdır ev, evlatlarına. Bende de var elhamdülillah. Böyle nesillerden nesillere aktarılan şeyler. Sevgi de öyle. Ananın, babanın evladına miras bıraktığı verasetle devrettiği bir şey sözün sahibi sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse benim aziz kardeşlerim biz sevmek meselesini çok farklı bir biçimde ele almamız gerekir evet çocuklarımıza sevgiyi yansıtacağız bu boynumuzun borcu ama bir de çocuklarımızın sevmesi gereken şeyleri de onlara öğreteceğiz ne gibi Allah'ı Elbette onun kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i elbette Resulullah'ı elbette sahabeyi elbette İslam büyüklerini elbette Müslümanları anlı secde gören hangi cemaatten hangi bilmem neyden olursa olsun anlı secde gören bütün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi sevmeyi öğreteceğiz. Bunu bizden görecek çocuk. Sen sofranın başında ki sofra evlerin suffalarıdır. Sofranın başında bunu konuşmazsan eğer çocuk bunu öğrenmiyor. Ondan sonra da sen diyorsun ki niye şöyle oldu niye böyle oldu. E sen evin azığı edinmedin ki bunu çocuk da ondan sen, senden görerek onu yapmış olsun. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Hatırlayın geçmiş ehli beyt derslerimizi bir cümle kullanmıştım bir daha tekrar ediyorum. Tam söz o noktaya geldi. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Sahabeyi ve ehli beyti sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Delil isteyin benden üçünün de delili Kur'an'dır. İmanın hakkı olan Allah sevgisinin delili Bakara 165. Allah'ın hakkı olan Resulullah'ın sevgisi Ali İmran 31. Sahabeyi ve ehli Beyti sevmek Resulullah'ın hakkı delil şura 23 başka ayetler de var ama ben sadece birer ayet söylüyorum. Bu sevgi meselesini bu manada biz imanın hakkı olarak Allah'ın hakkı olarak Resulullah'ın hakkı olarak evde önemli bir bahis olarak işlemeliyiz. Allah sevgisi sevgilerin en başı en başa alınması gereken şey. Allah'tan başka hiçbir şeyi Allah gibi sevemeyiz söz konusu olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa biz peygamberi Allah'a rağmen mi severiz haşa bazı cahillerin anladığı gibi Allah emrettiği için severiz Allah bize bu manada sevgiyi söylediği için onu severiz ama hiçbir sevgiye erişmez Allah sevgisi her şeyin en üstünde durur. Bunu da sadece dil ile söylemeyiz. Mesela o sevginin en büyük işareti olan Allahu ekber Allahu ekber nidaları eve süzülür süzülmez biz ona icabet ederiz. İşte sevgimizin ispatı, muhabbetin tarifi, muhabbetin talimi muhabbetullah'ın talimidir bu. Eğer ezanı duyuyor da bir babanın ve annenin hayatı değişmiyorsa Orada Allah sevgisinden söz edilemez. Orada çok büyük bir hata vardır. Çocuğunuzdan bir şey istiyorsunuz. Çocuğunuz öğrenmiş nereden öğrenmişse. Vallahi yapmadım baba diyor. Ama biliyorsunuz ki yalan söylüyor. Ne yapacaksınız? Vallahi dedi. Vallahi dediği için onu doğru kabul edeceksiniz. İşlediği suç ne kadar büyük olursa olsun. Allah sevgisi böyle aşılanır. Bakın Bukhari'de bir hadistir bu. İsa aleyhisselamın zamanındaki bir tabloyu anlatıyor peygamberimiz adamın biri hırsızın birini elinde malken yakalıyor elinde mal niye çaldın diyor Bukhari'den bir hadis bir varmış bir yokmuş değil ne diyor vallahi çalmadım diyor adam ne diyor o zaman sen doğrusun benim gözüm yanlış diyor madem sen vallahi dedin sen doğrusun benim gözüm yanlış diyor İşte budur muhabbetullah yani Allah sevgisi meselesi öyle işlenmediği zaman çocuklar da sirayet etmiyor Allah Azze ve Celle'nin adını anacak bir şey olmayacak rengi değişmeyecek sesi titremeyecek farklılaşmayacak orada muhabbetullah'tan bahsedilebilir mi Allah'ın kelamından bahsedecek şimdi Kur'an'ı abdestsiz mi alalım Abdest mi alalım. Bu mu yoksa bir Müslümanın evinde Allah'ın kelamı meselesinde bir edep talimi mi? Abdestli mi abdestsiz mi ne titre. Titre ki evladın seni görsün. Sen bir roman okumuyorsun. Sıradan bir katibin kitabını okumuyorsun. Allah'ın kelamını okuyorsun. Titre ki seni evladın rahlenin başında titrerken görsün. Titrerken görsün ki. Alacağını alsın e gelin Resulullah'ın sevgisine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adı anılıyor adı anılırken şanına yakışır bir cümle yok senin dilinde ve sen oturuyorsun evde televizyonun karşısında karşında ayak ayak üstüne atmış bir adam Hazreti Peygamber şöyle Hazreti Peygamber böyle bu da iyi yani Hazreti Peygamber demesi de yine iyiydi kötünün iyisi. Muhammed Peygamber şöyle Muhammed Peygamber böyle bir üstünde de Muhammed şöyle Muhammed böyle biliyorsunuz. Sen de onu dinliyorsun çocuğunla beraber sonra da çocuğuna diyorsun ki peygambere karşı saygılı ol. Çocuk halen oluyorsa Allah'ın bir ikramıdır. Nasıl bir baba ve anne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyar da farklı bir hale girmez. Allah aşkına ben hayalden mi bahsediyorum? Sizin analarınız babalarınız da öyleydi. Hepiniz Anadolu'dan gelmiş insanlarsınız. Bizim analarımız ve babalarımız okuma yazma bilmeyen o eli öpülesi insanlar. Çoğu bilmezdi bildiğinizin yarısının yarısını bilmezdi. Ama siz bir kez olsun onların Kur'an dediğine şahit olmadınız. Kur'an-ı Kerim'dir onların dilinde hadis demezler hadisi şeriftir onların dilinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında o ad anılır anılmaz yürekleri titrer elleri kalplerinin üzerindedir Allahu sallale Muhammed der yüzlerine sürerler bir şeyler değişir hayatlarında bunları gördüğü için çocuk alıyor peygamber sevgisini e gelin sahabe sevgisine Oturmuşsunuz sofranın başında ailenin efradı o gün Enes misafiriniz radıyallahu an onu konuşuyorsunuz. Çocuklar o kadar aşina ki onlara sahabe-i kiram efendilerimizi kendi evlerinden birer fert zannediyorlar. Amcaları halaları dayıları teyzeleri gibi kendilerine yakın biliyorlar. Allah aşkına böyle bir şey o çocuklara sahabe sevgisini aşılamaz mı? Bunlar işte böyle öğretilir verasetle sevginin intikali budur bu manada hiçbir zaman bunlar devreden çıkarılmamalı. Allah sevgisi konusunda önemli bir cümle söyleyeceğim ne olur bunu unutmayın onların zihin dünyasına Rabbul Alemin olan Allah'ın sevgisini aşılamanın en önemli yolu nimetin tezekkürüdür nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir bir daha söylüyorum nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir nedir Allah vermiş nimetler say bitiremezsin ki elhamdülillah de hepsine çocuk duysun Bak oğlum şuyumuz yok buyumuz yok bu buyu eksik bu fazla böyle değil. Şu var şu var şu var şu var. varları saymaya başladığın zaman yoklara sıra gelmiyor. Her varı saydığınız zaman da çocuk elhamdülillah diyor. Allah'a karşı sevgi böyle onun yüreğine adeta bir çivi gibi nakşediliyor. Allah hepimize bu ufkun nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim seveceğiz. Öyle bir seveceğiz ki acayip bir şekilde. Ama bizim iman ettiğimiz peygamberimiz itidal adına her şeyi gözettiği gibi sevgi meselesinde de itidali nazara veriyor. Ne kadar seversen sev. Eğer senin gözünden esirgediğin esirgemediğin o çocuğun o evladın hukukullah'a ve hukukul ibada Allah'ın hukukuna ve kulların hukukuna girdi mi o anda sevginin önüne bir set çek ve tavrını ortaya koy ki gerçek muhabbeti talim ettiresin. Bilmem anlatabildim mi derdimi Hasan'ı Hüseyin'i ne kadar seviyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama sadakalara ait bir hurmayı ağzına atan Hasan'ın ağzını açıp Boğazından hurmayı çıkaran bir peygamberi anlatıyoruz size bu konuda anlayın siz sevgide itidal meselesinin Resulullah'ın dünyasında nerede durduğunu bildiğiniz bir örneği bir daha aktarmak istiyorum çünkü bazen tekrarda fayda var İmam Hatiplerin bir sözü var ben de severim olsun sözü Et 180. 180 kere de olsa tekrarda fayda var 181.si olsun Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usame İbni Zeyd'i inanılmaz bir sevgiyle severdi. Onu kendi torunlarından asla ayırmazdı. Öyle anlatıyorlar bizi, bize eğer Hasan'la Hüseyin bir dizindeyse Usame diğer dizindedir. Bazen Usame üstü başı toz olur hücre-i saadete gelir. Kurban olduğumuz anamız Ayşe annemizle biraz burun kıvırır böyle o halden pek hoşnut olmaz. Hemen efendimiz kalkar Üsame'yi kucaklar o toz toprak haliyle öper koklar eliyle temizler ve şu sözü söylerdi. Üsame kız olsaydı ben onu şöyle süslerdim böyle süslerdim. Hümeira bak ne kadar güzel oldu falan deyip Ayşe annemizin nazarına verirdi. Bir gün kapıya takılmış ayağı düşmüş kan revan içinde. Efendimiz yüreğinden bir parça kopmuş gibi anında koşuyor o haliyle bağrına basıyor. Üsame'nin akan kanları Resulullah'ın elbisesinde hiç umurunda değil Efendimiz o haliyle ona yardımcı oluyor. Böyle bir sevgi ve daha nice şeyler anlatılır. Tarih hicretin 8. yılıdır. Mekke fethi bitmiş tam o günlerde de beni mahsumdan olan bir kadın hırsızlık yapmış. Beni mahzum Ebu Cehil'in kabilesi Velid İbni Muhire'nin kabilesi. Yani soylu asil farklı bir konumda olan bir kadın ama hırsızlıktan yakalanmış. Verilecek ceza belli hat yapılacak eli kesilecek. O soylular asil olanlar düşünüyorlar diyorlar ki bu kadının eli kesilirse rezil oluruz biz. Ne yapıp yapıp bu haddi uygulatmamalıyız. Ne yapalım diyorlar. Birini aracı gönderelim Resulullah'a ama itibarı olan Resulullah'ın sevdiği asla kırmayacağı birisi olsun. Resulullah'a aracı gidince onu kırmadığı için haddi kaldırsın. Kimi gönderelim isimler söyleniyor en son isim belli Üsame'yi gönderelim. Çünkü Resulullah Üsame'yi çok seviyor. Üsame'ye gidip söylüyorlar Üsame diyorlar böyle bir talebimiz var. Gider misin giderim diyor. Varıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. Efendimiz kalkıyor ayağı Üsame'yi sarılıyor öpüyor kokluyor yanı başına oturtturuyor elini elinin arasını alıyor şöyle neye geldin diyor Üsame ya Resulallah diyor Mekkeliler Kureş beni bir iş için gönderdi. Ne için hani bir kadın var ya hırsızlık yapan ona hat uygulamamak için ne yapmıştır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini bırakıyor bambaşka bir hale giriyor o gadaplandığı zaman öyle tasvir edilir hadis kitaplarında alnında mübarek damar şişer o şişiyor renk değişiyor ses gürleşiyor üsam ediyor sen ne dediğinin farkında mısın Allah'ın bir emrini iptal etmek için mi benim huzuruma geldin defaatle bunu söylüyor sen diyor nasıl bunu söylersin? Demek ki ben bu konuda size gerekli olan dersi vermemişim. Topluyor bütün insanları vermiş vermez olur mu? Kaç kez söylemiş ama bir daha söyleyecek Efendimiz ve Vesselam. Topluyor bütün Müslümanları Kabe'nin avlusuna. Çıkıyor Efendimiz orada yüksekçe bir yere. Ey insanlar diyor sizden önceki kavimlerin. Helak sebeplerinden bir tanesi de şu idi: Onların içerisinde zayıflar, köleler, kimsesizler, cezayı hak edecek bir iş yaptıklarında ceza onlara uygulanırdı. Yani bugünkü lisanla söyleyeyim, dayısı olmayana ceza uygulanırdı. Ama onların içerisinde soylu olan, asil olan, zengin olanlar varsa, cezayı hak ettiği zaman onlara ceza uygulanmazdı işte helak sebepleri o oldu vallahi hırsızlık yapan kızım Fatma bile olsa onun elini keserim dedi sallallahu aleyhi ve sellem anladı mı ümmeti Muhammed bu sözleri vallahi bilmiyorum anladılar mı anlasaydık halimiz böyle olmazdı işte işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgide itidal meselesinde ortaya koyduğu kamet budur. Evet seveceksin ama o sevgin Allah'ın hakkına girmeyecek. Yani bunun Türkçesi şudur çocuğunu kendine put edinmeyeceksin. Bir diğer taraftan da başka kulların yani hukukul ibad. Kulların hukukuna girmeyecek. ya girmeyene kadar sevgin ne kadar olursa olsun Allah gerçek manada sevmeyi bizlere de nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim gelelim ikinci bahse çocuk terbiyesinde merhamet meselesi vakitte geçiyor ama bugün buradayız. Bu dersi bitireceğiz. Merhamet de talim ve terbiyenin temelidir. Temeli olduğu için Bismillahirrahmanirrahim temeli olduğu için errahman allemel kuran temeli olduğu için Uhud'dan dönerken inen ayetlerde yani Resulullah'a tır tırnak içerisinde kullanalım o ifadeyi yüzüstü bırakan Hazreti Hamza'nın katline sebebiyet veren Musab bin Umeyri devirten o hadiseye karışanlara karşı febima rahmetin minallahi lintelehum onlara merhametle davrandığın için onlar senin etrafında diyen bir kitabın ve o kitabın sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah'ın emri. Mesele çocuk terbiyesi meselesine gelince anne ve babaların merhamet meselesinde farklı bir konumda olmaları lazım ve bu gerçekten adıyla özüyle merhamet olması lazım sadece sözle değil gerçek manada merhamet olması lazım ki bu konuda istenilen şey ortaya çıksın çok basit bir cümle ana baba olarak hepimiz kullanıyoruz misafir gelmiş eve e bizimki misafir dinler mi İyi bir yaramazlık yapmış İkide bir onu sıkıyoruz. Sen böyle yaparak beni mahcup ettin şunu yaptın bunu yaptın diyoruz. Sonra da merhametten bahsediyoruz. Aslında çocuk almış alacağını oradan. Benim babam merhamet üzere değil menfaat üzere diyor. Çocuk bunu kendi diliyle söylüyor. Senin benim haberim yok ama o söylüyor onu. Neden bunu söylüyor? Çünkü sen yaramazlık yapma beni mahcup etme dedin ama ne demen gerekirdi yaramazlık yapma kendin mahcup olma demen gerekirdi kendini nazara vermen gerekirdi kendini sen nazara verdiğin için çocuk babayı başka bir konumda gördü İşte onun değişmesi lazım merhametin çocuk terbiyesinde asli haliyle bu hale gelmesi lazım bu konuda Aleyhissalatü vesselam efendimizin inanılmaz rehberlikleri var ki ben size ara ara anlatıyorum. Yine burada da belki bazılarını tekrar edeceğim size. O rehberiyeti merhamet meselesinde de doğru anlaşılırsa hayatımıza bir nizam gelecek. Aziz kardeşlerim şu sorguyu yapalım mı beraber? Bir evlat 20-25 yaşına kadar... Ananın ve babanın gözünden sakındığı bir evlat. Evlenir evlenmez niye anaya babaya sırt döner? Niye evlendikten sonra artık onun için önemli olan cici baba ve cici anadır da asıl ana ve baba değildir. Niye hanımın akrabaları bir adım öne geçer de kendi akrabalar ihmal edilir. Hiç bunun sorgusunu yaptınız mı? Yaparken de bu faturayı hep Çocuklara mı kestiniz acaba burada ana ve babalar olarak bizde bir problem yok mu biz nasıl merhamet meselesini menfaat ambalajıyla sunmadığımızdan eminiz ki bu konuda bütün suçlu çocuklarımız oluyor evet çocuklarımızda suç var ben tamamen onları da teberri edecek değilim ama burada sorgulanması gereken bir meseledir bu Gelin ve vesselam efendimizin hayatına bakın hiçbir karşılık yok hiçbir o kadar titremiştir sahabenin üzerine ama sahabeden gördüğü onlarca nasıl diyeyim sahabeye karşı hürmetsizlik olmasın olumsuz davranış diyelim hadi olumsuz davranışa karşı bir gün olsun ya siz de mi bunu yaptınız yapıyorsunuz demedi. Neden çünkü sallallahu aleyhi ve sellem bile ashabı kendine adam olsun diye değil İslam'a adam olsun diye yetiştiriyordu Kendine adam olmak başka bir şey İslam'a adam kılmak başka bir şey İslam'a adam olsun diye yetiştirdikleri için Hamza'nın katiline merhamet üzere Ayşe anamıza iftira atana merhamet üzere Cuma günü kendine, kendini hutbede ayakta bırakanlara merhamet üzere. Devletin sırlarını Mekkelilere satana Hatip bin Ebi Belta merhamet üzere. Huneyn gibi böbürlenerek sayılara bakıp farklı mülahazalara kapı açanlara merhamet üzere. Sayfalar dolusu bunun örneği var. Bir gün olsun sizin ve benim iman ettiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gördüğü karşılıklara karşılık hiç senden beklemiyordum demiyor. Bekler insansa eğer yapar bunu bilerek sallallahu aleyhi ve sellem onlarla muameleye tabi tutuyor. Peki öyleyse benim aziz kardeşim ne oluyor da bize çocuklarımızdan en ufak bir olumsuzluk görünce hemen kalaya basıyoruz hemen hiç durmak yok. Biraz sonra anlatacağım yani çocuklarımız ne yapmışlar peygamberin mescidine mi affedersiniz bevletmişler Ayşe anamıza mı dil uzatmışlar peygamberin hukukuna mı riayetsizlik yapmışlar ne yapmışlar ki biz bela okuma noktasında o kadar aceleci davranıyoruz ne yapmış gitmiş evde yaramazlık dışarıda yaramazlık yapmış üstü başı toz gelmiş helal hoş olsun çocuk bu zaten onu yapacak. O kirli elleriyle gelmiş perdelere sürmüş. Canı rahmet olsun canına rahmet olsun iyi yapmış. Senin çok sevdiğin vazoyu kırmış iyi ki de kırmış. Yani ne yapmış ki sen ona bela adına bir şeyler söylüyorsun. Ama gel peygamberin mektebine gel medresemiz orası. Enes bin Malik'i hatırla mesela. 10 yıl Allah Resulüne hizmet ettim diyor o büyük insan. Vallahi bana bir kez olsun bakın bu ibare aynen Müslüm'de geçtiği üzere size söylüyorum. Vallahi bir kez yaptığım şeye niçin yaptın demedi, yapmadığım bir şeye de niçin yapmadın demedi. Enes bin Maliki anası Ümmü Süleym getiriyor Efendimiz'e emanet ediyor. 10 yıl Resulullah'ın terbiyesinde 10 yaşından 20 yaşına kadar Resulullah'ın terbiyesinde Efendimiz onun babası baba oğul münasebeti var. Annelerimiz bir gün bir yere gönderiyorlar. Enes bin Malik çocuk 10 yaşında gidiyor, yapmadan geliyor ya da unutuyor. Geliyor, analarımız kızacak. İbn Sad'da geçen bir rivayet. Efendimiz hemen Enes'i kucaklıyor. Anneleri diyor, ne olmuş sanki? Allah izin verseydi yapardı demiş diyor. Efendimiz böyledir. Kendisi yine anlatıyor bize. Bakın Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün gönderdi diyor beni bir yere. Çıktım giderken diyor baktım çocuklar oynuyor onları seyrederken oyuna dalmışım artık ne kadar bir zaman geçmişse baktım biri arkamdan şöyle yapıyor ben de böyle yapıyorum şöyle yapıyor böyle yapıyorum enseme koydu elini koyar koymaz elinden tanıdım Resulullah dönüp de yüzüne bakamıyorum o yüzüne bakamadan bana sordu Enes dedi yap, söylediğimi yaptın mı yapmadım dedim ve kaçtım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da arkamdan tebessüm etti diyor. Sonra yapıp gelip söylüyor. Efendimiz böyle böyle bir merhamet. Bunların satırlarda sadece rivayetlerde kalmaması lazım. Bu sözler bize çok şeyler söylüyorlar. Bildiğiniz hadise mescide bevledilme hadisesi. Bedevinin biri bilmez caminin adabını edebini gelmiş. Küçük abdestini bozacak halısı yok bir şey yok o günkü mescit bir kenara çekiliyor ve yapmaya başlıyor sahabe yapma etme falan filan diye bağırıyorlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki adamı bırakın adam işini bitirsin o halde sen ne yapabilirsin ki işini bitiriliyor Efendimiz bir kova su istiyor oraya serpiliyor temizleniyor sonra çağırıyor o zatı bir ana şefkatiyle ey falan diyor mescitler Allah'ın evleridir burada böyle bir şey olur mu tamam ya Resulallah diyor gidiyor abdesini alıyor bir daha geliyor namazını kılıyor ellerini açmış dua ediyor efendimiz de arkasında Allah'ım diyor sadece bana ve Muhammed'e merhamet et ikimizin dışında hiç kimseye merhamet etme diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor falan diyor daralttın Allah'ın geniş olan rahmetini o rahmet sana da yeter bana da yeter bütün bir insanlığa da yeter işte bunların hepsi aslında bize merhamet adına bir şeyler söylemeli Abdullah İbni İkraş isimli sahabe efendimiz anlatıyor genç bir sahabe geldim diyor Medine'ye Resulullah'ı ziyaret etmeye Efendimiz de Ümmü, Süley, Ümmü Seleme annemizin evindeymiş o gün beni yemeğe davet etti onunla beraber gittim oturduk diyor Ümmü Seleme anamız bir tane tepsinin içerisinde et yemeği getiriyor ki insan bakmaya kıyamıyor Yemek geldi sofraya kondu o günkü işte imkanlar hatırlayın. Ben diyor heyecandan bir yemeğin bu tarafından yiyorum bir o tarafından yiyorum böyle her tarafından yemek istiyorum. Efendimiz sessizce sol elimi tuttu eğildi kulağıma dedi ki önünden ye, yemeğin her tarafı aynı dedi. Utandım diyor artık nasıl yemeği yedim bilemiyorum. Yemek gitti bir tepsinin içerisinde hurma geldi. Önümüze konunca ben de hep önümden yiyorum eğildi kulağıma dedi ki Abdullah dedi istediğin yerden ye hurmaların hep aynı değildir dedi. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem bakın merhametle bir şeyi düzeltti onu öyle halde bırakmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yanlışı da düzeltirken ana şefkatiyle kırmadan dökmeden onurunu... Rencide etmeden toplum içerisinde küçük düşürmeden hassasiyetler böyle böyle düzeltti. Evlatlarına karşı da böyle evlatları sayılan sahabenin çocuklarına ve sahabenin büyüklerine karşı da böyle. Genç bir sahabi yine Muaviye İbni Hakem gelmiş Medine'ye Efendimiz de o anda mecliste Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını anlatıyor. Haklarından bir tanesi de şudur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hapşırdığı zaman çok yaşa değil elhamdülillah diyecek o da ona yerhamukallah Allah diyecek dua edecek o da karşılık verecek biliyorsunuz. Yeni öğrenmiş bilgi taze zihninde hemen biri hapşırsa da bunu yapsam diye sabırsızlıkla bekleniyor o anda namaza duruyorlar. Tevafuk bu ya namazın içinde biri hapşırıyor. Namazın içerisinde gür bir sedayla yerhamukallah Allah diyor. Namaz bitiyor sahabe dönmüş böyle bakıyor ona o da o kendisine bakılınca doğru bir iş yapmanın güveniyle ne bakıyorsunuz dercesine bir halde Efendimiz yanına çağırıyor. Muaviye diyor onu dedim sen namazda yap demedim o namazın dışında olur namazda tesbih olur tekbir olur kıraat olur bunun dışında başka bir şey olmaz diyor. Ama söylerken inanılmaz derecede bir merhametle sallallahu aleyhi ve sellem. Bu örnekler çok size canlı bir örnek vereyim kıyas yapmanız için. Allah korusun ama şeytanın ağları şimdi çok farklı bir biçimde gençlerimizin üzerinde ne yazık ki. Oğlunuzu kızınızı uygun olmayan bir yerde gördünüz. Farklı bir halde internetin karşısında televizyonda. Allah muhafaza sokakta erkek içinde öyle o cahillerin dediği gibi demiyorsunuz ben biliyorum demediğiniz ama ısrarla söylüyorum kız yapınca iffetsizlik erkek yapınca kahramanlık değil bizim kitabımızda o da iffetsizlik o da iffetsizlik hele erkek yapınca iki kez iffetsizlik neden çünkü erkeğin bu manada daha daha titiz olması gerekir daha da bu manada sıkı olması gerekir. Yusuf'un rolünü oynama adına daha farklı bir halde olması gerekir. Öyle bir halde gördünüz. Ne yapacaksınız? Basacak mısınız kalayı? Yoksa başka bir şey mi yapacaksınız? Efendimiz yolu gösteriyor bize. Yol gösteriyor. Yol rehberi zaten kurban olduğumuz. Güverte onun elinde. Sen gemiye o manada Elim emin ellere teslim edince seni vardıracağı yer belli zaten Fadıl ibn Abbas yakışıklıdır da Resulullah'a benzeyen bir sahabidir amcasının oğlu acayip bir insan Allah kendisinden ebeden razı olsun. İki tane rivayet anlatılır aynı hadise midir iki farklı olay mıdır bilmiyoruz ama ben ikisini de aktarayım ikisinde de çok önemli mesajlar var. Resulullah'ın veda haccı sırasında fadıl da efendimizle beraber o anda bir grup hanım geçiyor karşıdan fadıl da şöyle gözlerini açmış bakıyor peygamberin yanında yapılan bir iş Allah aşkına yani insan aklı durur baba sıradan bir baba değil peygamberin yanında yapılıyor ne yapıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini şöyle fadılın gözlerine perde yapıyor Fadıl bir daha dönüp bakıyor şöyle <gülüyor> efendimiz diğer elini de fadlın gözüne koyuyor bir daha dönüp bakıyor bu sefer üçüncü kez elini kaldırıp gözlerinin önüne koyuyor başka bir şey yok tek bir söz yok niye yaptın niye beni dinlemiyorsun elimi koydum bir daha yapıyorsun demiyor söylenen söylendi sözü zayi etme orada yapılacak ondan daha öte bir şey yok onu yap merhametle başka bir şey yapmak istiyor musun geç seccadenin başına evladın için gözyaşı dök Allah'ım de muhafaza et ben elimden gelen budur sen ona sahip çık göz gözyaşı dök sen küfür etsen sen beddua etsen bir faydası yok ki onun Bukhari'de aynı hadisi anlatılıyor aynı hadise mi farklı mı bilmiyorum ama olayın içeriği aynı hanımın biri geliyor efendimizin huzuruna Vakit yine ve daha hacı zamanıdır. Yarasünallah diyor. Babam bineyin üzerinde duramayacak kadar yaşlı ve hasta. Ben onun yerine hac yapabilir miyim? Efendimiz Ali vesselam ve selam diyor ki yapabilirsin. Fetvayı almış soruyu sormuş cevabını almış. Ama nasıl olmuşsa o anda bir bakışma olmuş Fadıl İbn Abbas'la o hanım arasında hanım da sahih, Fadıl ibn Abbas da sahabi. Ne yapmış sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'deki rivayet öyle şöyle tutuyor çenesinden şöyle çeviriyor bırakıyor Fadıl bakmaya devam ediyor bir daha bir daha üç kez bunu yapıyor uzaktan Hazreti Abbas olayı izliyor Resulullah oğlunun çenesini tutmuş düzeltmiş üç kez Baba Abbas da uzaktan izliyor hemen merakla ve alal acele biraz da sinirlenerek geliyor Resulullah'a soruyor. Ne oldu diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babaya söylemiyor kurban olduğumuz. Acayip bir şey bu çok ısrar ediyor. İki üç kez ısrar edince Efendimiz diyor ki bir kadın ve erkek birbirlerine tabi evli olmayan, mahrem adına sınırları biliyorsunuz normal hali söylüyor böyle bir bakışla bakarlarsa ikisinin arasına şeytan girer onun için ilk bakıştan sonrası tehlikedir o anda tedbir alınması gerekir ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem internetin karşısından çocuğu böyle aldı Televizyonun karşısından böyle aldı, yüzüne çarpmadı, vurmadı, ona buna söylemedi, komşulara bunun dedikodusunu yapmadı, birçok şey söyledi aslında bu rivayetle bize. Size son bir hadise söyleyeyim, sözümü de toparlayayım. Havvat İbni Cübeyr radıyallahu anh büyük bir sahabidir, Tanınmazdır, tanınmaz fazla ama gerçekten tanınması gereken birisidir. Nasıl biri olduğunu abisinin üzerinden, Size söyleyeyim Uhud günü aynen tepesinde sadakatle duran okçuların komutanı olan Abdullah İbni Cübeyr onun abisi buradan anlayın artık hicri 40 yılına kadar yaşayacak Medine'de vefat edecek Allah Resulünden birçok hadisle bize birçok değil de birkaç tane hadisle rivayet edecek şimdi aktaracağım rivayeti Zeyd İbni Eslem isimli sahabiye anlatmış o da bize anlatmış. Zeyd bin Eslem zaten onun dilinden bize aktarıyor. Diyor ki hicretin 8. yılı İslam ordusu Mekke'yi fethetmek için Mekke'ye doğru yürürken Mekke'ye yakın bir konak olan Mearuz Zehran denilen mıntıkada gelip konaklıyor. Kendi dilinden aktarıyorum. Çıktım diyor dışarıya. Baktım bir grup kadın oturmuş orada sohbet ediyorlar. Dedim ki gireyim işlerine biraz sohbet edeyim onlarla genç bir insan girdim çadıra süslendim diyor saçlarımı taradım güzel bir elbisemi giydim onların yanına gittim selam verdim oturdum daha konuşmaya başlamadım ki baktım ki Resulullah geliyor anında kalktım neye uğradığımı şaşırdım diyor Allah Resulüne doğru koştum daha o bana bir şey demeden ya Resulallah dedim devem huysuzlaştı, huysuzlaştı kaçtı onu yakalamak için bir bağ arıyordum dedim Resulullah hiçbir şey söylemedi o yürüdü ben de arkasındayım epey gitti bir yerden sonra beni bıraktı abdest için daha da uzaklaştı Abdesini aldı geliyor Sakalının mübarek üzerinden tellerinin üzerinden yaşlar dökülürken de bana şunu söyledi Abdullah dedi devenin huysuzluğu geçti mi ben mahvoldum anladım meğer Resulullah benim ne için orada oturduğumu anlamış Mekke fethine giderken yoldan döndük gelirken kaç kez ya Abdullah ismi Havvat ama ey Allah'ın kulu diye hitap ediyor ya Abdullah Devenin huysuzluğu geçti mi diyor ben de utancımdan cevap veremiyorum. Döndük geldik Medine'ye her gördüğünde aynı soruyu bize soruyor. Bir gün baktım geliyor Mescid-i Nebevi'ye doğru. Dedim ki kendi kendime gelip yine aynı soruyu soracak. En iyisi bir namaza durayım beni namazda görsün. Namaza durdum Resulullah geldi yanıma oturdu. Ben de uzatıyorum ki gitsin. Döndü bana dedi ki istediğin kadar uzat ben buradayım dedi. Selam verdim diyor döndüm dedim ki ya Resulallah vallahi Müslüman olduğum günden beri o deve hiç kaçmadı. Açtı ellerini Allah senin iffetini arttırsın sana mağfiret etsin diye dua etti. Böyledir işte böyledir İman ettiğimiz peygamberimiz bir baba olarak böyle yansıtıyor merhameti böyle yansıtarsak eğer ne olacak? Evden içeriye girdin asık suratlı yüzünden dökülen bin parça yine geldi bizimki yine her söze karışacak yine şunu diyecek bunu diyecek demeyecek evlatlar. Ya ne diyecek babam gelmiş babacığım gelmiş diyecek bir sevinecek o kapıyı açacak bir şekilde sarılacak yanında oturmak için fırsat kollayacak. Yani seninle zaman geçirme adına bir şeyler ortaya koyacak ama bunu yapacak olan sensin o merhameti yansıttığın oranda bu karşılığı görürsün öyleyse eğer benim aziz kardeşlerim kaybettiğimiz bir değer merhamet bakın merhamet olsaydı inanın halimiz böyle olmazdı eğer yüreğimizde merhamet olsaydı müminler arasında bu kin, bu nefret bu yan bakış bu farklı mülahazalar olmazdı işte bu merhameti biz evlerimizden başlatarak dalga, dalga dalga dalga dalga aleme yaymak durumundayız. Onun için gelin merhamet edelim ki yerdekilere gök ehli de bize merhamet etsin. Ancak merhamet eden merhamet bulur. Allah merhamet edenlerden etsin bizi. Muhabbeti hayatımızın esası kılsın çocuklarımıza muhabbeti de merhameti de gerçek manada yansıtabilmeyi bizlere nasip eylesin ve çocuklarımıza Rabbimiz sahip çıksın inşallah ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha